Allah hepimize mağfiret etsin. Allah razı olacağı amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin. Kardeşlerim Allah subhanahu ve teala inananla küfreden birbirinden kalın çizgilerle ayrılsın diye ve inananların ve küfredenlerin ayrı ayrı yerlerde olduğunu siyahla beyazın görenle görmeyenin ayrı olduğunu bildirebilmek için bizlere Resuller göndermiş Resullerle birlikte bir de kitap vermiştir Allah subhanahu ve teala Hatemül Enbiye olarak göndermiş olduğu Resulü ile dini kemale erdirmiş eksik hiçbir şey bırakmamıştır İşte bu tamamlanmış kemale ermiş bu dinde bizlere öyle bir miras bırakılmış ki buna uyduğumuz müddetçe hesapsız cennete girme, Allah'ın rahmetine gark olma ve gözün gönlün idrak edemeyeceği birçok nimetlere kavuşmayı Allah kitabında bize vaat etmiş. Rabbimiz Sübhanahu Kuvveti razı olduğu amelleri indirmiş olduğu vahiyinde bildirdiği gibi nasıl yapılacağını da indirmiş olduğu Resulü ile ne yapmış? Göstermiştir. Ve nasıl hayata geçirilmesi gerekiyorsa ona tabi olan ashabıyla da ne yapmış? Bunların tatbikini sağlamış ve kitabında hüda dayan olduktan sonra o müminlerin iman ettiği gibi iman etmezseniz sizi olduğunuz yerde bırakırız. Orası ne kötü dönüş yeridir diyerek bize dinini ne yapmış? Anlatmış. İmanda da bizim kimlere uymamız gereken gerekiyorsa kimlere tabi olmamız gerekiyorsa bunların esaslarını ne yapmış? Bildirmiştir. Ve kitabında Rabbimiz ve Teala Ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etmeleri için yarattım. Her sözde her işte, her amelde eyleme döktükleri her noktada beni ululamaları için yarattın ve bana asla şirk koşmayın demiştir. Allah hepimizi her türlü küfrün, şirkin, fucurun pisliğinden beri duyursun. İmanı sevdirsin, küfrü, fıskı, isyanı tiksindirsin. Kardeşlerim ibadet, bizden istenen ibadet bu tanıma göre tevhidin ta kendisidir. Yani bizler kulluğu anlattığımızda bizden usul olan yeme, içme, yatma, kalkma, konuşma, belli bir duygulara sahip olma, bunlar fıtri hasletlerdir. Bunların hepsinin eyleme döküldüğü nokta kulluğun toplamıdır. Ve Allah'a takdim edilen bu ibadetin tamamı tevhiddir. Yani her sözde Allah'ın rızasını aramak zorundayız. Her düşüncemizde Allah'ın rızasını aramak zorundayız. Her amele döktüğümüz bir meselede Allah'ın rızasını ne yapmamız? Aramak zorundayız. Çünkü kardeşlerim ibadet tevhidin özü kendisi olduğu gibi Resullerle ümmetler arasındaki çekişme de hep bu noktada olmuştur bunu anlatabildim mi? Düşünün hangi peygamber ümmetine gelmişse Kur'an-ı Kerim'de açın mesela bir Nuh Aleyhisselam'ın kıssasını okuyun. Nuh Aleyhisselam gelip kavmine gelin bir olan ilaha ibadet edin ona hiçbir şey ortak koşmayın. Bu şekilde bir hitabetin arkasından oradaki topluluklar ne demiş? Sakın ha! Sakın ilahlarınızı ne yapmayın? Bırakmayın bu ilahlar neydi kardeşlerim o toplumda yaşayan salih salih amel işleyerek halkı hayra sevk edip ölüp giden insanlar değil mi ve Vegus, nesir yevuk bunları okursanız hep o devirde yaşayan salih ve salih amel üzerine ölen insanlar zahiren ama onlar öldükten sonra iblis ağını örmüş onların resimlerini yaptırtmış Haftalık sohbet edilen yerde duvara asmışlar. Daha sonra biraz nesil geçtikten sonra siz bu resimleri niye buraya asıyorsunuz ki? Evlerinize, iş yerlerinize de asın. Daha çok huzur duyar, Allah'a daha çok yaklaşırsınız. Ondan sonraki nesile heykellerini yapılırmış. Ondan sonraki nesillere de sabrı görüyor musunuz? Sizin atalarınız bunu Allah'a eş koşarak yani aracı kılarak Allah'a yaklaşırlardı. İşte Nuh Aleyhisselam onlara bunun yanlış olduğunu anlatmak için gönderildiğinde o topluluk bunu ne yaptılar? Reddettiler. Ve Ankebüt Suresi'nin 29. ayetine bakarsanız Nuh Aleyhisselam'a 950 sene tebliğ vazifesi verilmiştir. Anlatabildim mi? 950 sene Peki, Nuh kavmi kendisine uymuş mu? İnanan çok az insan kardeşlerim. Çok az insan. Allah bizlere de rahmet etsin. Doğruyu anlamayı nasip etsin. Yani, buradan bu noktaya girmemin sebebi, ibadet dediğimizde, bizden sudur eden her şey, her meselede Allah'ı ululama. Yani bu nedir? Tevhiddir. Allah'ı birleme, Allah'ı ululama. Onun için Rabbimiz Subhanahu ve Teala and olsun ki diyor biz her kavme Allah'a ibadet edin ve taguttan sakının diye emretmeler için bir Resul gönderdik. Diyor. Demek ki bir ibadet olacak. Bu ibadet tevhid olacak. Tevhidin ta kendisi. Biz de bu ibadetleri yaparken İnsanın bu ibadete giden yolu kesen bazı manileri olacak. İşte despot zor bir şekilde ona mani olan ilaha giden yolu kesen her şeye Allah ne diyor? Tağut diyor. Ve her ümmete de diyor tağuttan sakının diye Resuller gönderdik, elçiler gönderdik diyor. Bu noktada kardeşlerim tevhidi 3 aşamada ele alma mecburiyetindeyiz. Eğer 3 aşamada ele alıp da incelemezsek, bab ayırmazsak hem anlayışta sıkıntı doğacak hem yaşantıda sıkıntı doğacak hem de bunu topluma aktarmada. Bunu yakaladınız mı? şimdi ibadet tevhidin özüdür kendisidir diye yola çıkar, çıkarak bu noktaya geldiğimize göre demek ki burada tevhidin üç çeşidine şöyle bir giriş yapabiliriz tevhid-i rububiye tevhid-i isim ve sıfat <gülüyor> ve uluhiyet tevhidi rububiyet tevhidi neydi? <gülüyor> Rabbi ikrar Rabbi bilme değil mi? İsim ve sıfat Allah hazze ve celle'nin kitabında kendisinin vasfı ve sunnun vasfı neyse o. Uluhiyet neydi? Bütün ibadetlerimizi ona refetme. İşte bu üç aşama her ne kadar Kur'an ve sünnette Allah kitabında işte bu rububiyet tevhididir. Bu uluhiyet tevhididir. Bu isim sıfat tevhididir diye gelmese dahi yani ayrı ayrı bablarda. Aynen Cibril hadisinde olduğu gibi Cibril geliyor bir insan kılığında Aleyhisselatü Vesselam'ın halkın içinde çokça olduğu bir ortamda kendisine gelerek İslam nedir, iman nedir, ihsan nedir diye soru soruyor mu? Ve o güne kadar öğretilen meselelerin böyle bir bab başlığı altında ne yapıyoruz? Toplandığını görüyoruz bu bizim için nedir kardeşlerim bir ölçüdür o ana kadar öğrenilen meselelerin nereyle alakalı olduğu tam net bir şekilde çizgisi ne yapılmamıştı çizilmemişti burada ne meydana çıktı iman batini kalbi İslam alenilik ihsan da hepsini koruyan bir koruyucu bir kalkan olarak gündeme geldi yani iman hep kalpten alakalı kalbin tasdikiyle kabulüyle başlıyor dilin ikrarıyla devam ediyor azarların göstermesiyle ne yapıyor? Tastik diyor veya yalanlıyor. İman hayırlı amellerle Allah'a itaattan arttığı gibi işlenen günahlarla masivaylanda ne yapıyor? eksiliyor. İman şube şube olduğu gibi küfürde neydi? şube şube da imandan bir şube en üstünü nedir? La ilahe illallah diyor. İşte Allah Resulü ve Vesselam'ın imanı, İslam'ı, ihsanı böyle tarifi kategoriye koyması aynen inen vahide de bu şekilde ayırmamıza bize de ne yapıyor? Sebep oluyor. İşte kardeşlerim ibadeti biz iki aşamada ele almak mecburiyetindeyiz. Bir, fıtratta iki, tevhitte. Yani Kişinin fıtratının icabı Rabbu bilme yaratılışının icabı neymiş? Birlemedir. Her sözde, her işte, her amelde. Fıtratın icabı bilmedir derken biz buna iman diyoruz kardeşlerim. Yani tasdik etme, kabul etme. Her ne kadar bunu bazı tayfeler kabul etmese de hatırlanmayan bilinmeyen bir vaka bizim üzerimize hükket olamaz dese de onlar buradan batıl istimbat ederler çünkü Rabbimiz subhanahu ve teala indirmiş oldu ayet-i kerimede ne diyor Allah Adem'in sulbinden kıyamete kadar gelecek bütün ruhları ne yaptı çıkardı ve ben sizin Rabbiniz değil miyim bütün ruhlar evet sen bizim Rabbimizsin Allah Azze ve Celle devamen ne diyor? Yarın kıyamet gününde ben bunu bilmiyordum. Veyahut ben bundan habersizdim. Atalarımız babalarımız sana vermiş oldukları şu ahdi bozmuşlardı. Biz de onlardan sonra gelen nesildik. Onları azap etmen hasebiyle bana da azap edeceksin demeyesiniz diye bu vakayı hepinizin üzerine ne yaptım? Şahitler kıldım diyor Arap 172-173 devam ediyor. Şimdi orada verilen bu ahit neymiş? Rablığın bir ikrarı. Yani rabbi bilme. Demek ki kardeşlerim bizler bu meselede ta orada donatılıp gönderilen insanlarız. Allah fıtrat üzerine yaşamayı iman üzerine devam ettirmeyi tevhid üzerine ölmeyi nasip etsin hepimizin. Kardeşlerim, Rububiyet Tevhidi dediğimizde, Yüce Allah'ın Rab olması, yaratması, yaşatması, öldürmesi, kainattaki her şeyin ihtiyacını anında bilip, anında gidermesidir. İbadet edilen değil. Bunu anladınız mı? Yani, Rabbimiz Sübhanahu ve Teala'nın Kur'an-ı Kerim'i ele aldığımızda, her şeyin yaratıcısı, her şeyin ihtiyacını anında bilip, anında gidenen olduğunu, yaşatan ve öldüren olduğunu, terbiye edici olduğunu okuyor muyuz? <gülüyor> ve mesela Bakara 21 ve 22'yi okursanız, tevhide geçiş vardır. Allah Azze ve Celle yarattığı, vermiş olduğu nimetleri zikredip, akabinde hala bunu bilip dururken, Allah'a eşler mi koşacaksınız diyor. Okudunuz mu bunları? Yani göğü bize kubbeyi yapan kim? Allah. Bu kubbenin altında inananlar mı yaşıyor küfredenler mi? Hangisi? Herkes var değil mi? Peki göğü bizim için tavan, yeri bizim için döşek ve bunun içinden türlü türlü yemişler çıkaran ve bize bir sürü nimetler sağlayan kim? Yine Allah. Peki bu nimetleri Allah'a kimlere veriyor inananlara ayrı küfredenlere ayrı mı herkese veriyoruz değil mi Allah istediğini istediğini ne yapar verir zenginlik güzellik çocuk mal mülk saltanat bunların hepsini bir imtihan olarak vereceğini söylüyor mu söylüyor peki bu noktada şunu şöyle düşünebilirsiniz kafirlerin bu kadar zengin olmasına bakın. Bazen insan bakar, müslümanlar çok fakir. Nasıl oluyor bu iş diye hiç düşündünüz mü? He? Ne cevap buldunuz kendinizde? Allah Allah kafirlere kahrından inananlara ise nimetinden verir kardeşlerim. İkisine de verir ama birine kahrından o ona hayır getirmez birine ise ne yapar nimetinden verir bunu güzel yakalamak lazım hatta verme konusunda inananız küfredeniniz ininiz cinliniz hepiniz bir araya toplansa hepiniz benden bir şey istese hepinize o istediğinizi versem aynen diyor bir iğneyi suya batırıp çıkarsanız ne kadar alır işte diyor benim mülkümden eksiteceğiniz ne kadar? O kadar. Onun için kardeşlerim her namazın akabinde yapılması gereken zikirlerden birisi var. Hangisi? Lehül mülkü ve lehül hamdu. Yani mal da kimin? Allah'ın. Yuhyi ve yumiti. Öldüren ve dirilten kim? Yine Allah. Ve la havle ve la kuvvete illa billah güçte, kuvvette, kudrette kimin hep bu zikri bizim sesli olarak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tilavet etmemizi istiyor. Allah kalbiyle diliyle bütünleşerek söyleyen, düşünen, idrak edenlerden eylesin bizleri. Bunların hepsi ibadette bizim ne olursa olsun gafil olmamamıza ihsanı yakalamamıza sebep unsurlardandır kardeşlerim demek ki rububiyet tevhidi dediğimizde yüce Allah'ın yaratması Rab olması yaşatan ve öldüren olması müdebbürül emir ve kainattaki her şeyin ihtiyacını anında bilip anında gidermesi Rablıyla alakalı biz bunu biliyoruz ve galibela dediğimiz yerde o ahdi verdik ve Allah hazze ve celle de bizleri ne yaptı denemeye gönderdi İşte bu konuda hiç kimsenin cehaleti mazeretlidir değildir bugün bir deliye dahi sorsanız bir deliye dahi sorsanız gökten rahmet indiren kimdir diye ne der deli değil mi yağmuru yağdıran kim Allah'tır. Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaran kimdir diye sorsanız Allah'tır. İşte bunlar <gülüyor> onun bildiğinden değil, onun fıtratına yüklenmesinden. Çünkü Rabbimiz Subhanahu ve Teala ayeti kerimesinde ne diyor Şem suresinde? Biz insana iyiliği de kötülüğü de ne yaptık? İlham ettik yani öğrettik. İnsan fıtrat üzerine yaşatılıyor fıtrat üzerine doğuyor ve fıtratın icabı Rabb'ı bilmedir. Bugün Rabb'ı inkar eden ben Allah'ı tanımıyorum diyen insanlar bu sözleri yani aslında insanları aldatmıyorlar. Sadece ne yapıyorlar? Kendilerini aldatıyorlar. Bakın İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasına baktığımızda kıtlık olan bir senede Nemrut denilen bir adamın herkes yanına gidip yiyecek istiyor. İbrahim Aleyhisselam da gidenlerin içinde ve onların yanına vardığında kendisine İbrahim Aleyhisselam alakalı bir şeyler söylüyorlar. Nemrut iki tane eve, iki tane aileyi hapsediyor. Birine yiyecek, içecek veriyor. Birine vermiyor. Birisi ölüyor, birisi yaşıyor. Bak diyor ben de öldürürüm. Ben de diriltirim. İbrahim Aleyhisselam ne yapıyor kardeşlerim? Bakara suresini okursanız hiç sen bunları niye öldürdün, niye yaptın diyor mu? İslam masaya hiçbir zaman demek ki ne yapmıyormuş? Yatmıyormuş. Benim Rabbim güneşi şuradan getiriyor. Sen de şuradan getir ben senin hakikaten ne yapayım? Rab olduğunu bileyim. Demek ki öldürme ve diriltmeye kadir olmayan Rablığı ne yapamıyormuş? iddia edemiyor. Aynen Musa Aleyhisselam'ın kavmine bakacak olursak orada firavun ben sizin ilahınız değil miyim deyip despotluk yapıp zalimlik yapıp tabutluk yaptığında ölürken ne diyor? Ben Musa'nın Rabbine ne yaptım? İman ettim. İşte kalbinin devrede olmayarak diliyle yapmış olduğu bu küfre ne diyoruz? Mugalata yoluyla küfür diyoruz. Yani insan herkesi aldatabilir ama kendi nefsini ne yapamaz? Aldatamaz. Herkesi bir şekilde kandırabilir ama kendi nefsini ne yapamaz? Aldatamaz. İşte son nefesteki yapılan ikra ne yapılmıyor? Geçerli, kılınmıyor. Allah fıtratını bozmayanlardan eylesin. Verdiği nimetlerde benlik davası güdük de hakka sırt çevirenlerden bizleri eylemesin. İşte ibadet tevhidin tamamıdır kardeşlerim. Ta kendisidir. Onun için Allah ben cinleri ve insanları bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. İşte rububiyet tevhidi bu yönü ele alındığında demek ki bize yükleniyor. Devam eden ayete baktığımızda fazla isteyen iman etsin isteyen küfür etsin. Ne oldu şimdi? Bir seçme hakkına. Ama inanan da küfreden de açık delillerden sonra inansın, açık delillerden sonra ne yapsın? küfretsin diyor. Bu da demek ki bir Resul'un gelmesiyle, bir öğreticinin gelmesiyle bu gündeme gelir. Yoksa Resul'u şöyle bir kenara bırakalım, Mu'tezil'in dediği gibi Kur'an bize yeter dersek, Herkesin akıl anlayışı aynı mı kardeşlerim? Herkesin duyguları aynı mı? Kiminin razı olduğundan birisi razı olur mu? Bakın Allah Resulü ve Vesselam ganimetleri taksim ederken <gülüyor> yeryüzünde Allah'ın emini olduğu halde vahiy ona gelip dururken o insanların içinden bir tanesi kalkıp da Allah'tan kork sen bu ganimetleri hakkıyla dağıtmıyorsun, iltimas geçiyorsun dedi mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam göktekinin emini benim demedi mi? Vahiy hala bana gelip gidiyor demedi mi? Buna rağmen o insan itirazına devam edip gitti mi? Eğer vahiy bizlerin anlayışına, aklına bırakılacak olsaydı o zaman peygambere, peygamberin yaşantısına ve Allah'ın ona bildirmesine hiç gerek neydi? Yoktu. O bir kitap olarak bir dağa atılırdı. Biz de alır onu okur, herkes istediği gibi ne yapardı? Anlardı. Eğer ihtilaf ettiğimizde bize hal çaresi olarak Allah'ın vahyi gösterilmişse o zaman biz kafamıza göre bir şey ne yapamayız? Çıkaramayız. Demek ki bu noktada bu noktada gündeme gelen şu kardeşlerim. Demek ki buluğa ermeye kadar aklın bir görevi var. Yani akıl etme, sorumlu olma, belli bir yere kadar seni, fıtri duyguları ne yapıyor? Taşıyor ve getiriyor. Sonra vahiyle tanıştığın noktada aklın görevi ne yapıyor? Bitiyor. Bu sefer akla ne düşüyor? Vahye abi olma. Onu kabul etme onu tasdik etme. Ondan geleni kayıtsız şartsız ne yapma? Teslim olma. İşte buna iman diyoruz kardeşlerim. Bundan sonra artık bunun serüveni başlıyor. Bunu yakaladınız mı? İşte demek ki bizim fıtratımızın icabı bilme derken kastettiğimiz nokta bu. Ama o ayeti kerimenin açıklamasına onu beyan eden hadislere gittiğimizde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Her doğan çocuk fıtrat üzerine doğar. Demek ki bizim hepimiz yeryüzünde kim varsa istisnasız hepsi ne üzerine doğuyormuş? Fıtrat üzerine. Yani emir ve nehiylere teslim olacak şekilde. Şimdi şu çocuğa otur desek oturur mu? Su getir, getir. Şunu yap yap, ustudur, ustudur. Bunun tersine hareket yaparsa ve bu çocuk bunun itaat mi, isyan mı olduğunu anlar mı? Anlar. Çünkü biz insana iyiliği de, kötülüğü de ne yaptık? İlham ettik, öğrettik diyor. Doğan her çocukta bu hasret nedir? Vardır. Ama bakın hadis-i şerif devam ediyor. Anne baba neyse, Yahudi ise Yahudi, Hristiyansa Hristiyan, mecusi ise mecusi yapar, müşrik müşrik yapar diyor. Siz hiç doğan hayvan yavrusunun eksik olduğunu gördünüz mü? Neyi kastediyor burada? Demek ki çocuk, ana babasının yanında, akıl bali olana kadar, ayağın üzerinde durana kadar, ana babasındaki hasletlerle büyüyor. Yani onun mozaik yapısı dediğimiz o etkiliyor, ona her şeyini o veriyor. Ama hayvanların doğduğundan itibaren kendi cinslerinin her yaptığını ne yapıyoruz? Yaptığını görüyoruz. Ufak tefek bazı meseleler hariç. Yani belli bir terbiyeye, belli bir eğitime ihtiyacı var mı? Yok. Olsa olsa sadece büyüyene kadar bir korunmaya ihtiyacı var. Öyle mi? Ama insanlar da böyle değil. İnsanlar mükellef olmaya kadar belli bir sürece ne yapıyor? Giriyor. İşte fıtratın icabı Rabb'ı bilme. Kardeşlerim isim ve sıfat tevhidi ise en son üzerinde durmak istiyorum. Buysa inen vahiy ile gündeme gelen ve vahyin doğrultusunda yakalamamız gereken esaslardır. Yani Allah'ın bildirmesiyle. Şimdi Fıtratın icabı Rabb'ı bilme diyoruz. Rabb'ı tanıyabiliyor muyuz aklımızla? He? Peki aklımızdan tanımaya kalkışırsak ne olur? Aşk tanrımız olur mu? Savaş tanrımız? Yiyecek, içecek, iyilik tanrısı, kötülük tanrısı bunlar gündeme gelir mi? Demek ki Allah'ın verdiği hasletlerle Allah'ı biz ne yapamıyoruz? İdrak edip tanıyamıyoruz. Sadece vahye muhtaçız. Aynen bu konuda da bizlere en güzel örnek Enam suresinde Allah Azze ve Celle'nin İbrahim Aleyhisselam'dan olan şeyleri bize aktarması var değil mi? Yıldızı görüyor, karanlığı denen, işte bu benim Rabbimdir diyor hayran hayran Rabbini seyrediyor. Sonra ay çıkıyor, yıldız sönük kalıyor, işte bu benim Rabbim diyor. Sonra güneş çıkıyor, hepsini ihade ediyor, işte bu benim Rabbim diyor. O da batınca anlıyor ki aklıyla Allah'ın verdiği fıtratla Rabbini bir konuma koymasının mümkün olmadığını anlıyor. Bunu yakaladık mı? Hala şu asırda bile çağdaş olduğunu söyleyip bunu anlayamayanlar var biliyor musunuz? Demek ki Rabbimiz'in kendisini tanıtmadan anlamamız mümkün değil. İnandım deyip de hala ona hakkına ve kendisinin razı olduğu sıfatları veremeyenlerin hali ne olur? Allah kendisine Kur'an'da el, yüz, ayak isnat etmişse gülme, isnat etmişse, kelam isnat etmişse, bunları inkar edenlerin halini olur? İşte ibadet dediğimizde hepsini ne yapar? İçine alır. Ve bu ibadette de aklın zerre kadar selayeti neymiş? Yokmuş. Allah bizleri mağfiret etsin. Aklını hep hayırda kullananlardan eylesin. Onun için ilim ehli akıl konusunda şöyle derler. Akıl vahye tabidir vahyin önüne geçemez akıl hatıp değil muhataptır akıl sürücü değil sürülendir akıl binen değil binilendir diyerek aklın dindeki yerini ne yapmışlar çizmişlerdir akıl ne zaman bunun tersine hareket etmişse her mesele birbirine ne yapmış karışmıştır düşünün her şeyi yaratan kim Allah her şeyi Allah yaratmasına hasen şeytan öyle bir ağını örmüş ki aklı ileriye sokmuş, aklı konuşturmuş ve aynen Allah Azze ve Celle'nin kitabını okursanız iblisin Allah Azze ve Celle'den istediği birçok özellikler var. Hiç okudunuz mu? Kıyamete kadar mühlet istiyor. Verildi. İşte mekanlar istiyor. Sana şuralar mekan. İşte diyor, Ademoğlunun her tarafını kuşatacağım. Sağından, solundan, önünden, arkasından her tarafını kuşatacağım ve sana çok az şükreden olacak diyor. Allah Azze ve Celle ne diyor? İhlaslı kullarım müstesna diyor. Senin onlar üzerinde hiçbir sultan, hakimiyetin yoktur diyor. Öyleyse kardeşlerim, iblis vahyiden, zerre kadar sapma bir düşünce dahi olsa oraya ne yapmış gelmiş müdahale etmiş her şeyi yaratan kim Allah ne diyorlar şimdi yaratıcı Allah yaratılan da ondan bir parça öyleyse Allah eşyaya ne yapmış hulul etmiştir onunla birleşmiştir diyerek ne yapmışlar vahdetil vücut esasını getirmişler Allah onlara hidayet etsin Allah onlara da doğruyu göstersin. O kadar ileriye gitmişler ki, o kadar aşırı gitmişler ki Allah Azze ve Celle'yi gereği gibi takdir edememişler ve Allah subhanahu ve Taala'ya öyle şeyler isnat etmişler ki Allah onların isnat ettikleri şeyden nedir? Münezzehtir. Allah bizleri tevhidten ayırmasın kardeşlerim. İşte ben cinleri ve insanları Yalnız bana kulluk etsin diye yarattım esasını aklımızdan bir an olsun ne yapmayacağız çıkarmayacağız. İşte ibadet dediğimizde eyleme döktüğümüz her noktayı güzel yakalamalıyız. Ne zaman vahiyle alakalı bir mesele geldi vahiy bırakıp da Allah'ın vermiş olduğu akıl nimetini kullandık mı ayak sapar. Aynen bugün bir kardeşimiz odaya yazdı diyor ki falan tanıyor musun abi? Onunla cederleştik, sakın beni cedelci şey yapma. Ona cevaplar verdim diyor. Ee, bu insan vahyi aklıyla anlama mecburiyetinde hıfsetme ama aklı vahyin önüne geçirdiğinde muhakkak müşkülatlar olacak. İnandım diyen insanlardan ona ne yapacak? Bu böyle değil. Nasıl Aynen sohbete başlarken zikretmiş olduğum bir ayet-i kerime var. Yakaladınız mı? Hüda, yani Kur'an, beyan olduktan sonra, yani peygamber tarafından açıklandıktan sonra, o müminler, yani sahabeler, onların iman ettiği gibi, onların anladığı gibi, tasdik ettiği gibi, hayata geçirdiği gibi geçirmezseniz, sizi ne yaparız? Olduğunuz yerde bırakırız diyor. Orası ne kötü dönüş yeridir. Cehenneme götürürüz diyor. Kur'an ve sünnetin terbiye etmediğini kardeşlerim ahirette ne terbiye ediyormuş? Ateş terbiye ediyormuş. O dönüş yeri de cehennem olarak zikrediliyor. Allah bizleri hakta ayırmasın. Demek ki rububiyet tevhidi Allah'ın yaratıcılığıyla alakalı. Öldürmesiyle alakalı ve kainattaki her şeyin ihtiyacını bilip gidermesiyle alakalı bunu bu yönünü ele almamız gerekiyor İşte bu yüzden bakın küfür meselelerine de baktığımızda fıtri olarak işlediğimiz suçları ne olursa olsun Allah cennete koyacağını söylüyor mu yani ahlaksız olan bir insan cennete girer mi kalbinde zerre kadar imanı varsa girer diyor. Şirk üzerine ölmemişse. ölüm, Ne kadar ameli, ne kadar çok olursa olsun Rabbine şirk koşmuşsa, cennetin yüzünü dahi ne yapamayacak? Göremeyecek, mahrum olacak. Onun için tevhidin en ince noktalarına kadar güzelce anlaşılması gerekiyor. Uluhiyet tevhidi dediğimizde kardeşlerim, bu tevhid kulların yaptıkları fiillerde yüce Allah'ı tek olarak tanıma, bilme, inanma, inanmaları anlamındaki tevhiddir. Yani Allah'ı ibadete layık yegane tek ilah olarak ne yapma görmedir. Sevgide, korkuda, sığınmada, dilemede, adak adamada tamamen ne yapma layık görmedir. Onun yanına hiçbir şeyi ne atmama layık görmemedir. Dua mı ettin? Sadece ona edeceğim. Falanın filanın yüzüsünün hürmetine Allah'tan bir şey dilenir mi? Peki dileniyor mu? Bunun hükmüne Peki neden? Akla sorsan ya şimdi benim yaptığım amelle Allah'ın salih kullarının yaptığı amel aynı mı? Bakın şimdi akılda çelme var. İblis buradan girmiş. Ben onu aracı kılarsam ben onu aracı kılarsam Allah bana bunu muhakkak verir. Onu kırmaz. Bu düşünce var mı? Var. Peki Kur'an'ı baştan sona okursak kardeşlerim bütün peygamberlerin gönderilmesi ve gönderildikleri kavimlerin müşkilatlarına bakın inanın hep bu müşkilatlar sakın ilahlarınızı bırakmayın dediklerinde bakın hep salihlerin aracı kılınmaları var onun için öyleyse sadece ve sadece yalnız Allah'a dua etme ve ibadette yegane ilah olarak onu bilme ona hiçbir şey eş koşmamak gerekir adakma diyeceksin ona mı keseceksin ona ümit mi edeceksin? Ondan. Yani seveceksin mi? Ondan. Her şeyi, duygularımızı ne yapıyoruz? Ona. Tevekkül, güvenme, yönelme tamamen bunlar neymiş? Tevhidin özleri. Allah bizleri hayırdan ayırmasın. İbadetin aslı kardeşlerim yaptığını sırf Allah için ihlas, samimiyet ve iştenlikle yapma. Başkalarını tamamen aradan çıkarma. Yalnızca, yalnızca Resulullah'a tabi olma. Başka kimselere tabi olmayı reddetmedir. Çünkü ibadetin kabulündeki esasları anlattığımızda ne dedik? Bir ibadetin kabul olabilmesi için bir dua, bir namaz, bir oruç, bir sadaka bunu ne için yapmak gerekiyordu? Sadece Allah için. O ibadetin kabulündeki ikinci esas neydi? Peygamber nasıl öğretmiş aleyhissalatü ve sınav o şekilde yapmada ibadetin nesiydi? Kabulündeki esaslardı. Eğer peygamber yapmamışsa onun adı neydi? Bir bidattı ve ondan uzak durmak gerekiyordu. Onun için Allah subhanahu ve Teala bizlere göndermiş olduğu peygamberleriyle ne yapmış? Tevhidi anlatmıştır. Düşünün şimdi. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın gönderildiği o toplulukta hicret ettiğinde Medine'de Yahudiler ve Hristiyanların alimleri vardı. Onlar ne yapıyorlardı? Allah'ı çok sevdiğini söylüyorlar ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı tasdik etmiyorlar ve sevmiyorlardı. Rabbim İspanuhu ve Teala indirmiş olduğu ayetinde ne diyor? Bakın sevgiyi ibadete kayıt kılıyor. Beni çok mu seviyorsunuz? Öyleyse Resuluma tabi olun ben de sizin beni ne yaptığınızı sevdiğinizi anlayayım. Bakın sevgi sadece bizim fıtratımızda olan duygulardan bir tanesini ama tevhitte ne yapılıyor? İşte ibadet dediğimiz nokta burası kardeşlerim. Beni çok seviyorsanız bu sevginizin tezahürü nedir? Resul'a tabi olma. İşte o zaman ben sizin gerçekten beni sevdiğinizi ne yapayım? Anlayayım diyor. Veyahut o size neyi getirmişse onu alın diyor. Neyden de nehyetmişse ondan sakının ki felah bulasınız yine ayeti kerimelere baktığımızda Allah ve Resulü bir şeye hükmettiğinde erkek kadın ve müminin bunda seçme hakkı var mı yok peki seçerse ne olur he cennet olduğu gibi cehennemde var mı var cennet size diyor ayakkabı bağı kadar yakın diyor mu sonra yutkunuyor arkasından ne diyor? Cehennem diyor. Allah cennete yakın olanlardan, cehennemden, uzak olanlardan eylesin. Ama unutmayalım ki, tam ateş çukurunun kenarında dolanan insanlarız bizler. Kurtulmuş değil, Allah'tan korkma ve ümit etme bizim akidemiz ve inancımız kardeşlerim. Allah bizlere mağfiret etsin. Ve Allah subhanahu ve teala indirmiş olduğu ayetlerde, bütün göndermiş olduğu peygamberlerde hiçbir ibadette kendisine ortak ne atmıyor tanımlıyor. İşte bu noktada kardeşlerim, ibadeti gündeme getirdiğimizde kişinin kendisine dönük, topluma dönük, Allah'a dönük amelleri var mıdır? Belki bu meseleyi yabancı kalıp anlayamayan insanlar olabilir. Hepsi ameldir cinsinden ama mesela bir kadın tayfesini ele alıp Kadın ama yeni doğan bir bebek, kız çocuğuyla biraz yetişmiş, evlenmiş, dul kalmış, annanne olmuş, nene olmuş birisi aynı mı? Hepsi bayan tayfesi olmasına rağmen hepsinin taşıdığı bir sıfat var değil mi? İbadet dediğimizde de böyle tek tek neleri var? Batları var. Bunun hepsi Allah'a ref olmasına rağmen direkt Allah'la alakalı Azze ve Celle ile direkt kullarla alakalı direkt insanın kendi nefsiyle alakalı meseleler vardır. İşte kulun kendi nefsine yaptığı zulüm kullara karşı yaptığı zulüm Allah'a karşı yaptığı zulüm var Rabbimiz subhanahu ve teala işte bu meseleleri idrak edelim anlayalım yanlışa düşmeyelim diye bizlere ne yapmış Resuller göndermiştir kendisini yarattığı halde kendisine şirk koşmayı bizden ne yapmış sakındırmış ve kim şirk koşarsa onu ne yaparım cehenneme sokarım demiş peki nedir bu şirk hiç düşündünüz mü Nedir bu şirk? He? Eş koşma değil mi? Peki Allah'a eş nasıl koşulur? İnsan bilerek, isteyerek şirk koşar mı? Alo. aleykümselam selam ve rahmetullah. Allah'a hamdolsun. Sen nasılsın? Allah elik versin. Tam dostsun. Allah razı olsun. Tamın cümlenizi. Nasıl? Nasıl pi İnşallah. İnşallah. Hayır olur Hayır. Kim? Evet. Yok onu Ebu Sait'e sor ya. Yani. Ben bayağıdır görüşmüyorum. Görmedim yani. Hmm. ona Ebu Sait'e ulaşman lazım. İkisinde gelecekti ama dönüp dönmediğini bilmiyorum. İki gün önce Belçika'daydı. Şu an tam bilmiyorum. Allah razı olsun. Allah razı olsun. İyi güzel bahar geldi. Hı hı hayırlısı inşallah. Allah razı olsun. Olur, görüşürüz. Olur. Aleyküm selamlar. Allah bizlere mağfiret etsin. Demek ki kardeşlerim tevhidin anlaşılması tevhidin hakimiyeti birçok meselemin de anlamasına anlaşılmasına sebep olur. Demek ki tevhid-i rububiye tevhidi unuhiye tevhidi isim ve sıfatları yakalama, öğrenme, hıfzetme insanın da ayağının yere sağlam basmasına sebep olur. Bakın isim ve sıfat tevhidine kısaca girecek olursak Allah'ı zatında isim ve sıfatlarında bir olarak tanıma, ona eşler denkler koşmamadır. Allah kafirlerin, müşriklerin eee eş koştuğu her şeyden münezzehtir, belidir. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala tektir, samettir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. O doğmamış, doğrulmamıştır. En güzel isimler O'nundur. Öyleyse O'na o güzel isimleriyle dua etmemiz gerekir. Ve O'nun benzeri hiçbir şeyi yoktur. O her şeyi görendir, Rahmandır, Rahim'dir, Doğru yolda olanları da bilir, ilhada sapanları da ne yapar? Bilir. Onların yaptıkları her şeyi hakkıyla işitendir, görendir. Kardeşlerim Allah subhanahu ve teala'nın isimleri onun kemal sıfatlarına delalet eder. Türetilmiştir. Bir kısmı isimleri diğer kısmı da sıfatlarıdır. Bundan dolayı güzel isimler Esma-i Hüsna olmuşlardır. Zira bunlar bir takım manasız lafızlardan ibaret olsaydı güzel olmazlardı. Mehd ve Kemal'e de delalet etmezlerdi. Yine böyle olsaydı gazat ve intikam isimlerinin rahmet ve ihsan makamında bulunması Biz olurdu. Bunun aksi varit olurdu. Mesela Ey Allah'ım ben kendime zulmettim. Beni bağışla. Zira ben intikam Zira sen intikam sahibisin. Ey Allah'ım bana ver, sen zarar veren ve mani olsun demek gerekir ki yersizliği açık. Güzel isimlerin manalarını ortadan kaldırma isimler konusunda en büyük inkardır. Bakın Araf 17'de diyor ki Allah'ın isimleri hakkında ilhada inkara gidenleri bırakın yapmakta oldukları şeyin karşılığını göreceklerdir diyor. Kardeşlerim, Allah isimlerinde İlhad'ın esası şudur, onları gerçek anlamından saptırma, isimlere taşımadıkları manaları yükleme, gerçek anlamlarında çıkarma, İlhad'ın inkarının esas tamamı budur. Kim bunu yaparsa, Allah'a yalan isnat etmiş olur. Bundan dolayıdır ki İbn Abbas İlhad'ı, yalan ismiyle tefsir etmiştir. Allah kendisine rahmet etsin. Bir başka açıdansa İlhat Allah'ın isimleri konusunda mülhidin yani Allah'ın isim ve sıfatlarını karıştıran, ona benzer eş, denkler, tadil yapan insanların gayesidir. Mülhid bu isimlere taşımadıkları manaları yükler veya gerçek manalarından kaydırırsa onları gerçek ve doğrudan döndürmüş olur. Ve bu da ilhadın bir çeşididir. Şu halde kardeşlerin isim ve sıfat tevhidinde ilhad şu şekillerde olur. Birincisi, bu isimlerin inkarı veretti. Mesela Allah Azze ve Celle kitabında elden bahsediyor mu? Bahsediyor. Kuranda bunu tercüme ederlerken, Kuranda veya hadislerde ne diye tercüme ederler? Nefsini kudret elinde tutan Allah'a olsun ki. Peki burada kudret var mı? Yok. Ama Allah'ın bildirmiş olduğu bu sıfatı ne atmışlardır? Layıkıyla anlayamamışlar ve onu muhakkak bir şeyle yormaya gitmişler ve ona bir şeyler takarak getirmişler. Bu işte ilhadın bir sürüdür. İhtiva ettiği manaların inkar ve ipgal edilmesi. Düşünün Rahman olan Allah arşa istiva etti ayetini tutmuşlar. Değişik şekillerde ne yapmışlar? Yormuşlar, istila etmişler diyor. Allah bizlere mağfiret etsin. Mülk olan, mülkün sahibi olan bir şey kendi mülkünü istila eder mi? Eder mi? Bu mümkün değil. İşte insan aklını gündeme getirir aklıyla bir şeyleri anlamaya çalışırsa olacağı da bu. Üçüncüsü ise manaların tahrif edilmesi, batıl tevhillerle gerçek anlamlarından kaydırılması, dördüncüsü ise bu isimlerin mahlukların adları olarak kabul edilmesi. İlhat ehlinin ilhadı bu cinstendir. Bunların yerileni ve övüleniyle bütün aleme bu isimleri vermekte bir beis görmezler. Allah bizleri mağfiret etsin. Kardeşlerim, Allah'ın isimleriyle kullara verilen Allah Azze ve Celle'nin isimleri vardır. Bunların arasında her ne kadar benzerlik olsa da ikisinin asındaki ayrım nerededir? Müsemmada. Çünkü insanda her zaman acizlik söz konusudur. Allah Azze ve Celle'de o isimler nedir? Kemaldir. İnsan da alimdir ama Allah'ın bilmesi gibi bilir mi? Değil. Acizdir. Allah görüleni de görmeyeni, görülmeyeni de, gizliğini de açısını da her şeyi görür işitir mi? Ama kullar nasıldır? Allah metindir. İnsana da metin dersin ama kemal midir? Değil. O yüzden isimlerin konmasında bir beis yok ama ona yüklenen mana ona ne yapılmaz? Yüklenmez. Buna da dikkat etmek gerekir. Allahü Teala'nın isimlerinden birisi mutabakat itibarıyla kendisinden türediği zat ve sıfata delalet ettiği gibi bu isim ihtiva etme ve ayrılmazlık sıfatıyla doğrudan kendisine delalet edilebilir. Bir sıfata tek olarak ihtiva etme yoluyla delalet ettiği gibi sıfattan tecrid edilmiş zata da delalet eder. Diğer taraftan Başka bir sıfata da ayrılmak uzun vasfıyla delalet eder. Mesela semi ismi mutabakatla Rabb'ın zatına ve işitmesine yalnız başına zata delalet eder. İhtiva etme tazammım yoluyla yalnız işitmeye delalet eder. Hay ismini ele aldığımızda kardeşlerim hayat sıfatına ise ayrılmazlık ve gereklilik iltizam vasfıyla delalet eder. Yani Allah'ın diğer isim ve sıfatları da hepsi nedir? Böyledir. Ayrılmazlık sıfatının vasfının varlığını bilmede insanlar farklıdır. İsimler ve sıfatlar, hükümler konusundaki ihtilafların çoğu da buradan kaynaklanır. İhtiyari fiilinin hayatta olmayı, semih işitme ve basar görme vasfının tam bir hayat gerektirdiğini, ve diğer kemal sıfatlarının tam bir diriliğin gereği olduğunu söyleyen biri Allah'ın isim, sıfat ve fiillerini de kabul ve ikrar etmiş olur. Bunların lüzumunu anlamayan hayatın, canlılığın ve gereklerinin gerçeğini kavrayamayanlar bu isim ve sıfatları ne yaparlar? İnkar ederler. Düşünün öyle mi? Ölmez, diri olandan isteyin. O istediklerini size fayda verebilir mi? Veremez diyor. Onlar duyar işitir mi? Yani ne kadar eş koşan insanlar varsa Allah Azze ve Celle bunları ne yapıyor? Soruyor ve bizi düşünmeye sevk ediyor. İşte Allah'ın azametini ve bunun gerektiği şeyleri bilmeyenler azim isminin gerekliğini inkar ederler alim, hakim ve diğer isimlerin durumu da böyledir kardeşlerim Allah bizlere mağfiret etsin her bakımdan mutlak yücelik Ali isminin gereklerindendir her yönden mutlaka yücelik Allah'ındır kudret, kahır zat bakımından yücedir zatın yüceliğini inkar eden Ali isminin gereklerini de ne yapar? inkar eder Allah'ın zahir ismi de böyledir bakın aleyhissalatü vesselam efendimizin sen zahirsin senin üstünde bir zahir nedir? yoktur diyor bu şeklinde sözünde de geçtiği gibi bu ismin gereği Allah'ın üzerinde hiçbir şeyin olmamasıdır bakın belki ağır gelebilir bu mesele ama tekrar tekrar okuduğunuzda düşündüğünüzde daha net yakalarsınız Kaybı kim bilir? he? Allah bu iman Bakın bu tasdik. gayb Allah'tan başka kimse bilmez deme nedir? Bu da tevhiddir işte birleme burada bu noktada. Ha bunu bildin ve ikrar ettin. Bunun akabinde gidip borçlarla uğraşırsan, bir kahine gidersen, bir fala baktırırsan bu nedir? İnandın dediğin, tasdik ettim dediğin, ikrar ettiğin bir şeye ihanet değil midir? İblis ağını işte böyle koyuyor. Allah her türlü şirkten, küfürden bizleri belirliyorsun. Hakim ismi de böyledir kardeşlerim. Allah'ın fiillerinde övünen ve aranan gayelerin tahakkuk etmesi, her şeyin güzel bir şekilde yerli yerine konması ve bunları en güzel şekilde yapması ismin gereklerindendir. Bu durumu inkar etme bu ismiyle ve levazımını inkar etmek olur. Allah'ın bütün isimleri hep böyledir. Allah hakkıyla anlayanlardan eylesin. İşte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, kim Allah'ın 99 ismini öğrenir, ezberlerse nereye girer diyor? Allah hakkıyla, manalarıyla öğrenmeyi, tam bir tevhid ehli olmayı nasip etsin bizlere. Kardeşlerim, isimle sıfatların e, ismi celalin diğer isim ve sıfatlara delaleti vardır. Allah ismi bütün güzel isimlere ve yüce sıfatlara üç delalet şekliyle delalet eder. Birincisi iltizam, ilzem yani ayrılmazlık ve gereklilik bunlar önemli İkincisi tazamlıl, yani ihtiva etme ve kapsama üçüncü ise tetabuk yani mutabakat ve uygunluk bu isim onun subutu ve selbi sıfatlarının hepsini içine alan ilahlığına galalet eder birincisi neydi ayrılmazlık ve gereklilik ikincisi ihtiva etme kapsama üçüncüsü ise mutabakat ve uygunluk İlahlık sıfatları bunlar teşbihten temsilden ayıp ve noksanlıklardan münezzeh olan kemal sıfatlardır. Bundan dolayı Rabbimiz subhanahu ve teala güzel isimler Allah'ındır demiştir Araf 180'de. Yine nitekim Rahman, Rahim, Kuddüs, Selam, Aziz hakim isimleri Allah'ın isimlerindendir. Ama Allah ismi Rahman'ın isimlerindendir veya Aziz'in isimlerindendir denmez. Onun için kardeşlerim Allah ismi güzel isimlerin, manalarının hepsini karşılamakta, bütün güzel isimlere özlü olarak etmektedir. Ee, güzel isimler, ilahlık, Allah isminin kendilerinden çıktığı sıfatlarının ayrıntı ve açıklamalarıdır. Allah ismi Allah'ın ilah ve mabut olduğuna, yaratıkların sevgi, saygı, huşu ile huşu duyarak ihtiyaçlarını ona arz ederek ihtiyaç ve bela anında ona sığınarak onu ilah edindiğini belalet eder. Burayı tekrarlayın mı? Allah ismi Allah'ın ilah ve mabut olduğunu, yaratıkların sevgi, saygı, huşu ve huşu duyarak ihtiyaçlarını ona arz etmesi ve bela anında ona sığınarak onu ilah edindiklerini dalalet eder. Bu ise onun Rablının ve merhametinin kemalini gerektirir. Hem de layık ve melik olmasının kemalini ihtiva eder. Allah'ın ilahlığı, Rablığı, Rahmanlığı ve melik oluşu bütün kemal sıfatları gerektirir kardeşlerim. Zira bütün bunların sabit olması hay, semi, basir, kadir, mütekellim istediğini yapan ve fiillerinde hakim olmayan birin için düşünülmesi imkansızdır. Düşünün şimdi bir insan korktuğu birine sığınır mı? Korktuğu birini sever mi? Korktuğu birinden gidip ister mi? İşte bütün zıt duyguların birleştiği tek şey nedir? İlahdır. Bu duyguların hiçbiri Allah'tan gayrisinde ne yapmaz? Birleşmez. Halbuki biz Allah'ı sever miyiz? Severiz. Korkar mıyız? Korkarız. Sığınır mıyız? Sığınırız. İster miyiz? İsteriz. İşte bu noktada bunları güzel yakalamak gerekir. Allah hakkıyla anlayanlarda neylesin? Rabbim bu meselelerde hataya düşen aklını ön plana çıkarıp ayağa hayanlardan bizleri eylemesin. Kardeşlerim yaratıklar yani biz yaratılan insanlar, bütün mahlukatlar Rabb'ı bilme mecburiyetindeyiz. Rabb'ı kabul etme mecburiyetindeyiz. Çünkü Allah her şeyin Rabb'ıdır, yaratıcısıdır her şeye gücü yetendir. Hiçbir şey onun rububiyetinin dışında kalmaz. Göklerde, yerde ne varsa hepsi nedir? Onundur. Gece, gündüz, güneş, ay hepsi onun nedir? Bir işaretidir. Bir ayetidir. Bir yarattığı şeydir. Hepsi onun kudreti ve kahra altındadır. Misalen Ey Muaz diyor bu güneş nereye gidiyor biliyor musun diye sorduğunda hiç merak eder miyiz güneşin ne olduğunu Allah ve Resulü en iyisini bilendir diyor o görevini tamamladı Rabbının arşının altına secde etmeye gidiyor eğer izin verilirse yarın tekrar doğacak izin verilmezse ne yapacak öyle kalacak diyor Allah hakkıyla idrak edenlerden eylesin demek ki kardeşlerim yaratıklar, rububiyet sıfatıyla toplanırlar. Uluhiyet sıfatıyla ne yapılmış Ayrılırlar. Bunu anladık mı? Bakın burada kesin bir çizgi var. Bütün insanlık yemede, içmede, giymede, yaşamada, kalkmada bir oluyor mu? Toplanıyor mu? İnsanları sınıflandırırken, ayırırken, iyi giyimliler, kötü giyimliler, zenginler, fakirler diye mi ayrılıyor? Yoksa iman edenler, küfredenler diye mi? Hangisi? Hangisi? Bu güzel, bu çirkin diye mi ayrıyoruz? Demek ki insanların toplanması rububiyet sıfatında toplanıyor. Bunu anladık mı? Yaşatan, öldüren, yediren, içiren kimdi? Allah Azzele Celle burada hepimiz toplanıyoruz herkes bu Rahman'ın kulu İstese de istemese de hoşuna gitse de gitmesede, de yaratıcı kimmiş Allah peki nereden ayrıldık işte Allah'ın bizlere verdiği bu nimetlerin edasına geldiğinde işte insanların ayrılma noktası neymiş burada Allah hakkı seçenlerden eylesin o zaman mutlu kişiler sadece onu ilah tanırlar, gönüllü olarak ikrar ederler ve Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed Allah'ın kulu ve Resulü derler. Demek ki kardeşlerim bakın, ibadet, tevekkül, ümit, korku, sevgi, tövbe, tevazu, haşyet, zillet, boyun eğme ancak ona yapılır. Allah bunları hakkıyla anlayıp da yerine getirenlerden eylesin. Burada insanlar gruplara ayrılır ve iki grup olurlar. Yani rububiyette toplanır, uluhiyette ne yapılır? Ayrılır dediğimiz insanlar cehennemdeki müşrikler grubu, cennetteki muvahhitler grubu olarak ne yapar? İkiye ayrılır. İşte insanları bir araya getiren rububiyet vasfı olduğu gibi onları gruplara ayıran uluhiyet vasfıdır. Bu da isim ve sıfatlar tevhidinde anlaşılması gereken en önemli meselelerdendir. Kardeşlerim, din ve dinin hükümleri çıkışı, uygulanışı ile nehide bulunma uluhiyet sıfatlarındandır. Yaratma, icat etme, idare etme, yapma rububiyet sıfatlarındandır. Sevaba karşılık cenneti, cezaya karşılık cehennemi verme melik sıfatlarındandır o din gününün sahibidir Allah yaratıklara ilahlık sıfatıyla emreder Rablık sıfatıyla onlara yardım eder onları başarılı kılar hidayete veya dalalet verir onlar sevap ve ikame ikap vermesi melikliği ve adaleti ilendir bu işlerden hiçbirini diğerinden ayırmaz rahmet ise Allah ile kullar arasındaki ilişki sebebileridir Allah'ı ilah tanıma kulları Rabblik yapmak Allah'ın görevidir rahmet Allah ile kulların arasını birleştiren ulaşımı sağlayan sebebidir bu sıfat sebebiyle Allah kullarına elçiler gönderir kitaplar indirir Onlara hidayet verir. Onları sevap yurdunda iskan ettirir. Rahmetiyle kullarına rızık verir. Onları affeder. Onlara nimet verir. Kullardan Allah'a doğru ubudiyet Allah'tan kullara doğru rahmet sebebi vardır. Rabbin rahmetine bitişik oluşu arşının istivasının rahmetine bitişik olduğu gibidir kardeşlerim. Rahman arşa istiva etti ayeti böylece Rahman ve Rahim alemlerin Rabbi ayetine tedabuk eder yani mutabık olur. Allah hepimize rahmet etsin. Yine hiçbir şeyin rububiyetinin dışında kalmaması itibarıyla rububiyetin kapsam ve genişliği rahmetinin kapsam ve genişliğinden daha fazladır. Mahlukat üzerindeki yüceliğine dalalet eden vasfı oldu alemlerin Rabb'ı ve her şeyin üstünde bulunduğu halde açıklaması yani Allah rahmet ve rububiyet her şeyi kuşa diyor Hamd, bu isimlerin muhterası ve irtibatıyla uygunluktur yani Rabb'imizin rahmeti gadabını ne yapmıştır geçmiştir öyle bir merhameti vardır ki bu merhamet sayesinde bakın bugün bir ana yavrusuna bir hayvan kendi yavrusuna yani herkesin birilerine karşı aşırı derecede bir merhamet ettiğini görürsünüz. Allah ondan da merhametli. indirmiş olduğu emir ve nehilerin bizden ne yapmasını ister? Tutulmasını ister. Allah hakkıyla tutanlardan eylesin kardeşlerim. Ee, bu isimlerin hepsi hamdtan sonra zikredilmesinde Bunların mukteza ve muhtevasına uygun düşmesinde Allah'ın ilahlığında, Rablığında, Rahmaniyetinde, Melikliğinde övülmüş olduğuna yani övülmüş bir ilah, övülmüş bir Rab, övülmüş bir Rahman ve övülmüş bir Melik olduğuna işaret vardır. Her türlü hamd Allah'adır. Allah'a ne kadar hamdü sena etsek azdır kardeşlerim. Geçmiş ümmetlerden birinden bahsederken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir kul diyor Allah'tan uzun bir ömür istedi. Allah ona 300 sene ömür verdi diyor. O kul Ya Rabbi benim ömrümü hep hayırda geçir ve sana hep ibadet edeyim dedi diyor. Allah ona ibadeti nasip etti ve 300 sene hep namazdan, niyazdan meşgul oldu. Ve o kul Ya Rabbi benim Ruhumu alınım secdedeyken al dedi ve okul alın secdedeyken ruhu kabz olundu. Ve Allah Azze ve Celle "Okula rahmetimle cennete gir." dediğinde okul ne diyor? "Ya Rabbi, amelimi tart. Amelimle." Ameli tartıldı da bir gözün şükrünün edasına ne yapmadı? Yetmedi diyor. "Ya Rabbi rahmetinle, rahmetimle, rahmetimle gir cennet ediyor. Allah hepimize rahmet etsin. Düşünün rahmetle alakalı gelen meselelere. Fahişe bir kadın çölde bir kuyunun etrafında dili sarkmış bir köpeğin dolandığını görünce ne yapıyor? Kuyuya iniyor. Pabucuyla su alarak çıkıp o yaş ciğeri suluyor. Yani köpeğe su veriyor. Allah buna binaen ona rahmet ediyor. Mağfiret ediyor mu? her yaş ciğeri sulayana Allah rahmet eder diyor yani yapılan bir hayır Allah'ın merhametini celbeden bir şey onun rahmete ermesine yani dünya kadar günah olsa dünya kadar mağfiretlen geleceğini söylüyor mu? bunlar Allah'ın bize olan nesidir? rahmetidir, onun kemal sıfatlarındandır Allah bizlere mağfiret etsin o ganidir hamittir, alimdir, hakimdir, hadirdir, kafurdur, rahimdir. Gani, kemal sıfatıdır. Hamd da kemal sıfatıdır. Hamd ile gani sıfatının beraber olması da kemaldir. İlim ve hikmeti kemaldir. İlmin hikmete bitişik olması da kemaldir. <gülüyor> Yine o kadar günah işlenmesine rağmen Rabbimiz Sübhanahu ve Teala Affediyor mu? Kafur sıfatını anlatırken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Tevbe'yi bahsederken ne diyor? Allah'ın sevinmesini Çölde yolculuk yapan bir adamın Bütün yiyeceği, içeceği yüklü olan devesi Yanı başındayken Bir yerde uyuması Ve uyandığında Hem bineği, yiyeceği, içeceği yanından kaybolsa Arasa, arasa, bulamasa ve artık bir yere bütün ümidi kesilmiş ölmek üzere dursa gözünü açsa yanı başında devesini yiyeceğini suyunu görse nasıl sevinir? he? işte Allah ondan daha çok sevinir diyor Rabbim bunları yakalayanlardan eylesin aczinden cehaletinden dolayı suçlunun suçunu bağışlayan kadir hakim ve alim olamaz bilakis bu kişi ancak aciz olur bizse aciz olmayan kemal sıfatlara sahip olan Allah'ın kullarıyız ona sırt dönmeyelim ona karşı ibadetlerde gevşek olmayalım ihlaslı olalım ondan korkalım din gününün sahibi olduğunu ikrar ettiğimiz gibi bunu bütün bedenimizde hissedelim kardeşlerim bakın sen gafursun rahimsin demek çok güzel bir şey ve ondan mağfiret dileme onun isim ve sıfatlarını takdir etme düşünün siz günah işlememiş olsaydınız Allah günah işleyecek bir topluluk yaratır onlar tövbe eder Allah da tövbelerini ne yapar kabul ederdi diyor bu onun ne kadar merhametli olduğunu ne yapıyor gündeme getiriyor ama buradan siz günah işleyin tevbe edin, ben desin sizin tevbenizi kabul edeyim demek manası çıkmaz. Günahtan sakınmayı, imanı sevdirdiğini, küfrü, fıskı, isyanı bizden tiksindirdiğini söylüyor. Allah tiksinenlerden eylesin kardeşlerim. Demek ki bizim birleşmemiz rububiyette, ayrılmamızsa neydiymiş? Uluhiyet tevhidinde. Bunu güzel yakalayalım inşallah. Demek ki kardeşlerim, tevhidin bu kadar güzelliği olduğu gibi tevhidin zıttı olan şirk de o kadar kötüdür. Yani Allah'a denk tutma, Allah'a eş koşma Allah'ın affetmediği meselelerdendir. Tevhidin zıttı olan şirk de iki türlüdür. Bunun birisi büyük şirk ikincisi nedir? Küçük şirktir veyahut riya dediğimiz büyük şirk ne yapar insanı İslam dairesinden tamamen çıkarır Allah bizi küçüğünden de büyüğünden de beri duyursun çünkü Rabbimiz subhanahu ve teala ayeti kerimesinde şirk koşanı asla affetmeyeceğini ondan başka işlenenleri affedeceğini söylüyor ama şirki asla ne yapmayacağını bağışlamayacağını söylüyor Şirk de büyük şirk de çeşit çeşittir kardeşlerim. Mesela sohbetin içinde de zikrettik. Duada şirk olur mu? Olur. <gülüyor> Rabbimiz Subhanahu ve Teala Ankebut suresinin 65. ayetinde eğer yanlış hatırlamıyorsam ne diyor? Onlar diyor denizde bir fırtınaya yakalandıklarında ne yaparlar? Halisane dini sadece Allah'a halis kılarak yalvarırlar. Fakat diyor onlar karaya çıktıklarında ne yaparlar? Hemen Allah'a eş koşarlardır. Allah bizleri mağfiret etsin. Seni denizde yakalayan karada yakalayamaz mı? Aklı görüyor musunuz? Tam karşıya bak. Evet. Demek ki da şirk gündeme gelebiliyor muymuş? Demek ki halisane başa bir bela geldiğinde Allah'a yönelme müminin alameti değil bakın. Bunu anladınız mı? Başından bela gitti mi Allah'ı unutma kimin? Duada şirk gündeme gelebiliyor. Veyahut mazlumun duasını işlemiştik geçenlerde hatırlıyor musunuz? neden mazlumun duası kafir dahi olsa İbn Ömer'den gelen rivayette reddedilmiyor şey, çünkü artık anlamış ki o belayı hiçbir şey kendisinden ne yapamayacak kaldıramayacak sadece ve sadece Allah'ın o belayı kaldıracağını o insan idrak ediyor mu işte özüyle sözüyle her şeyle ona yönelip istendiği için mazlumun ahından sakınılıyor Allah bizi tevhitte daim kılsın. Her halükarda her meselede özüyle, süzüyle bir olanlardan yani müminlerden eylesin kardeşlerim. Başa bir bela, bir musibet geldiğinde hemen ayağa kayanlardan keşke şöyle yapmasaydım, keşke böyle etmeseydim de başıma şu gelmeseydi diyen insanlardan bizleri eylemesin. Veyahut sohbet içinde de dediğim gibi falanın yüzü su yürümedine filanın yüzü suyu hürmetine ya Rabbi bana da şunu şunu ver diyenlerden bizleri eylemesin. Allah'tan isteyen ona sığınan ondan dileyenlerden eylesin. Yine şirkte niyet ve istemede şirk gündeme gelir ki Rabbimiz Subhanahu ve Taala'nın kitabında dediği gibi kardeşlerim dünya hayatını ve güzelliklerini isteyenlere orada işlediklerinin karşılığını eksikliğe uğratılmadan veririz. İşte ahirette onlara ateşten başka bir şey yoktur. Orada yapmakta oldukları boşa gitmiştir. Zaten yapmakta oldukları batıldır diyor Hud suresinde. Demek ki niyetteki şirk gündeme geldiği gibi istemede de şirk gündeme geliyor mu? Geliyor. Düşünün Allah Resulü aleyhissalatü ve selam ameller niyetlere göredir diyor kimin niyeti Allah'a ve Resul'una kavuşmaksa onun eline geçecek nedir? Odur diyor. Kimin de niyeti dünyaya veya güzel bir kadına ise onun da eline geçecek nedir? Odur diyor. Bunu hakikaten güzel anlamış. Allah kendisinden razı olsun. İbni Mesud bir sözünde diyor ki, söz diyor geçersizdir. Amel doğru bir niyet olmadıkça söz ve doğru niyet geçersizdir amel olmadıkça söz, doğru niyet, amel de geçersizdir, sünnete uygun olmadıkça diyor. Allah haktan ayırmasın. Yine kardeşlerim şirkin türlerinden birisi itaatta şirk gündeme gelebilir mi? Onlar diyor rahiplerini hahamlarını Rablar edinirler diyor mu? Nasıl oluyor bu? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu söze ne yapıyor? Açıklık getiriyor. Sizler diyor onların doğru dediğine doğru diyor musunuz? Diyoruz. Onların helal dediklerini helal kabul ediyor musunuz? Ediyoruz diyor. İşte Rab edinme nedir? Budur. Yani Allah diyormuş gibi Allah'tanmış gibi onların sözlerini kabul etme olduğu gibi tasdikleme insana ne yapar? Ayağını kaydırır. Bugün belli tayfeler şunu diyorlar mı? Onlar masumdurlar. Kainattaki her şey onlara secde eder, Her taş, her zerre diyorlar mı? Bazı tayfeler. Bunun hükmü nedir? Nasıl olur ki bir insana masumiyet sıfatı veririz? Bu mümkün mü? Bu mümkün değil. Onun için kardeşlerim ancak helal ve haram kılma yetkisine sahip olan kimdir? Allah'tır. Bu yetki hiç kimseye ne yapılmamış? Verilmemiştir. Demek ki itaatta da şirk gündeme gelir. Sevgide şirk var mıdır? Onlar diyor Allah'ı sever gibi birlerini severler. Asla şirk koşmadan iman ne yapmazlar? Etmezler diyor. Bu da sevgide aşırı gitmeden kaynaklanan meselelerdendir. Allah bizleri mağfiret etsin. Her halikarda anlamayı nasip etsin. Şirkin türlerinden birisi neydi? Küçük şirk dediğimiz. O da nedir? Ee, Allah Rüşür Aleyhisselatü Vesselam biz Dercal'dan konuşurken diyor yanımıza çıka geldi. Size diyor bundan daha büyük bir beladan haber vereyim mi? ver ey Allah'ın Resulü dediğimizde o küçük şirktir. Küçük şirkin ne olduğunu bilir misiniz diye soruyor. Bilir misiniz? Seyhan nedir küçük şirk? Heh? Nedir riya? Birimiz diyor namaz kılsanız namaz kılarken birimizin izlediğini görür de namazınızı güzelleştirirseniz bu nedir diyor? İşte bu riyadır. Yani küçük şirktir. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne diyor? Bu ümmet içinde şirk koyu, karanlık bir gecede siyah karıncanın siyah taşlar üzerinde hareket etmesi gibi hareket eder. Diyor. Allah bizleri mağfiret etsin. Her türlü şeyi şirk koşmaktan bilerek bilmediğin işlemiş olduğumuz günahlardan Allah bizleri mağfiret etsin. Hakikaten büyük bir bela, hakikaten çok büyük bir mesele. Demek ki insan tevhidi yakaladıktan sonra eğer nefsini ıslah edememişse, fıtratını ıslah edememişse, hal ve hareketini kontrol edememişse, ibadeti işlerken dahi birinin kaltifini bekleyerek onun amelinin iptal etmesine sebep olabiliyor mu? Ama mümin olan birisi müminlik sıfatını yakalayan birisi Allah'ın vereceği nimet karşısında bir başkasının tartifine ihtiyaç duyar mı? Mümkün değil. Allah bizleri imandan ayırmasın. Allah razı olduğu amelleri işlemeyi nasip etsin. Ey mutmain nefis ...Rabbın senden razı... ...sen Rabbından razı... ...gir cennetime diyor ayetinde... Rabbim o ayetlere uyan... ...ve onların neticesinde olan... ...sammı kullardan eylesin. Şirkin, küçük şirkin... ...hakikaten belası... ...çok büyük... ...öyleyse yemeye içmeye dikkat edildiği gibi... ...zamanı harcama... ...yalnız kalma... ...arkadaşlarına dikkat etme... Her türlü ortamın bunda çok büyük nesi var, etkisi var. Düşünün, etrafı karakterli olan insanların yanında büyüyen birisi çok karakterli bir insan olur. Büyümemiş birisi kendisini büyük gibi görürse, kendinde olmayan bir karakterle etrafında tamamen dalga, yalaka insanların çoğalması ve kendisinin de asla karakter sahibi olmamasına sebep olur. Ve kendisine uyan insanların da hem ahlakının hem de amellerin heder olmasına sebep olur. Allah Kur'an ahlakıyla ahlaklananlardan eylesin. Kendini vahiy kantarına çıkıp orada tartanlardan eylesin. Nefsinin, enaniyetinin peşinden gidip de odun gibi olup da cehennem kütüğü olanlardan bizden eylemesin. Kardeşlerim şirkin bu tür iki türü olduğu gibi Küfürün de çeşitleri vardır. Bunun büyük küfür ve küçük küfür diye ikiye ayrılır. Büyük küfür nedir? İslam'dan çıkaran. Küçük küfür nedir? İslam dininden çıkarmayan küfürdür. Büyük küfür 5 çeşittir. Yalanlama küfrü, büyükleme küfrü, şüphe küfrü, yüz çevirme küfrü ve nifak küfrü gibi büyüklenme yalanlama küfrünü ele aldığımızda Allah'a karşı yalan uydurandan yahut hak yerine gelmişken onu yalanlayandan daha zalim kim olabilir diyor cehennemde kafirler için kalacak yer yok mu diyor Allah Azze ve Celle Ankebut'ta Allah'ın getirmiş olduğu ayetleri kim yalanlarsa o nedir İslam'dan çıkmıştır ve cehennem ona nedir haktır büyüklenme küfrü neyse vereceğimiz örnek hangisi iblisin iblis Allah azze ve celle'yi kabul etmedi mi etti kabul etmesine rağmen Allah azze ve celle ona Adem'e secde edin dediğinde iblis secde etti mi etmedi neden etmedi büyüklük tasladı ve bu büyüklük taslaması da onun kafir olmasına ne yaptı? Sebep oldu. Allah bizleri verdiği emrinde tasdik eden boyun eğenlerden eylesin. Yüz çeviren kibirlerden eylemesin kardeşlerim. Şüphe küfrü ise bu da zanna dayanı küfürdür. Gururla, kibirle, kendisine zulmederek bağına girerken bunun hiçbir zaman yok olacağını sanmam kıyametin kopacağını da zannetmiyorum şayet Rabbıma döndürülürsem hiç şüphe yok orada bundan daha hayırlısını bulurum dedi karşılıklı konuştukları arkadaş ona sen seni topraktan sonra muhteden yaratan sonra seni bir adam biçimine sokan Allah'ı mı inkar ediyorsun işte o benim Rabbim olan Allah'tır ben Rabbıma hiçbir şey ortak koşmam diyor keyifte. Demek ki gururlanma, kibirlenme Rabb'in yaratıcılığından şüphe etme, indirdiği meselelerden şüphe etme insanın ayağını ne yaparmış? Kaydırır. İşte Allah Azze ve Celle indirmiş olduğu misallerde bunları bize bir bir ne yapıyor? Bildiriyor. Şimdi sabah arkadaşımda sorduğu bir şey vardı akibin falandan diyor tartıştık. Soruyorum şimdi kabir azabını kabul eder misin? Bu meseleyle alakalı. Etmem diyor. Neden etmem? Bakın şimdi Allah'ın vermiş olduğu akıl nimetini nasıl kullanıyor? Zavallılar. Hayvanlar bile bunlardan akıllı. Hayvanlar bile bunlardan akıllı. Yani hayvan desek bile hayvana hakaret olur. Adem'in diyor gününde ölenme. Kıyametin koptuğu saatte ölenin azabı bir midir diyor. Allah kitabında, Resulü sünnetinde kabir azabını bildirirken Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam her namazın selamından önce kabir azabından Allah'a sığınmayı tavsiye ederken birisi tutar da yani şimdi nasıl azap olur deyip de bu kadar nasları inkar ederse buna ne denir kardeşlerim? Bu zanna dayalı küfürdür, şüphe küfürüdür ve adamı kafir eder. Allah bizleri böyle duruma düşmekten beri buyursun. Yüz çevirme küfründe ise inkar edenler uyarıldıkları şeylerden yüz çevirmektedirler diyor ayet-i kerimede. Onlara anlatıldığı halde yüz çevirip gidenler dinden çıkarlar. Nifak küfrü ise onlar yeminlerini kalkan edilerek Allah yolundan alıkoyarlar bunun sebebi onların önce iman edip sonra inkar etmeleridir. Bu yüzden kalpleri mühürlenmiştir. Artık onlar hiç anlamazlar. Bu da münafıklar hakkında olan küfürdür. Münafıklar biliyorsunuz aynen e, suya nasıl çaya atarsınız da rengini alır. İçtiğiniz sudur ama ona o tadı rengi veren nedir? Çaydır. Münafıklar da aynen bize böyle karışırlar. Ayrılacağı tek yer mahşer yeridir. Allah münafıklıktan da hasretlerinden de bizleri veri buyursun. Aynen Nisa suresinin 88. ayeti miydi? Allah Azze ve Celle ne oluyor o müminlere ki münafıklar hakkında diyor iki parça oluyorlar. Onlar kazandıkları küfür yüzünden, işledikleri ameller yüzünden... Ve inandıktan sonra, kifre girdikten sonra, kalpleri tepe taklak olduktan sonra, siz diyor ne oluyor da birbirinize giriyorsunuz? Yani onlar işlemiş olduğu günahlardan o hale geldiler. Bırakın. Sizlerse onlar hakkında birbirinize düşüyorsunuz diyor. Onun için münafıklar bu toplumun en şerli olan insanlarıdır. İşte Allah Azze ve Celle onların bu tür nifakına, Cehennemde kafirlerden de daha aşağıda yanacaklarına ne yapıyor bildiriyor. Allah bu duruma düşmekten bizleri korusun. Kardeşlerim İslamdan çıkarmayan küçük küfür çeşitlerine girecek olursak, bu da nedir? Ee, Küfrahın nimet yani nankörlüktür. Allah bizi her türlü nankörlükten beri buyursun. Bunun birçok türleri vardır. Yani nifak dediğimizde sözden amelin birbirine ters düşmesi nedir? Bir nifaktır. Bir fısktır. Bunun itikatta ve amelde olmak üzere iki çeşidi vardır. Ee, Allah Azze ve Celle her ikisinden de bizleri veri buyursun. Bu türlü şeylere düşmekten bizleri alıkoysun. Sadıklarla birlikte kılsın. İmanı sevdirsin. Küfrü, fıskı, isyanı bizden uzak kılsın. Kardeşlerim ameli nifak kalbi imanı tasdik ettiği ve imanın bütün şartlarını yetim yerine getirdiği halde nefsine uyduğundan veya bir takım sebeplerden dolayı haram olan bazı fiilleri işlemektir ki bu da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın diliyle beş çeşittir. Mesela münafığın alameti üçtür diyor. Ne diyor? Konuşunca yalan söyler. Söz verince sözünde durmaz. Kendisine bir emanet edilirse ona ne yapar? İhanet eder diyor. Husumet ettiği zaman haktan ayrılır. Ah dedince de ahdini ne yapar? Bozar diyor. Allah bunun her türünden bizlere verip buyursun. Ee, bugünkü yapmış olduğumuz meseleyi şöyle toparlayacak olursak demek ki ibadet dediğimiz bizden sudur eden söz, düşünce ve fiilin eyleme döküldüğü bu noktanın hepsinin adı neymiş? Tevhidmiş. Tevhidi de ele aldığımızda rububiyet tevhidi, uluhiyet tevhidi ve isim ve sıfat tevhidi diye ne yapıyoruz? Üç ayrı ana kategoride alıyoruz. Bu anlattığımız meseleler belki ağır gibi gelebilir ama bunlar dinin özü aslıdır ve bunların hemen hemen hepsi ana başlıklardır. Bunların hepsine bir haşyete, bir tevekküle, bir korkuya, bir sevgiye, bir ısremeye, bir dua etmeye bunların hepsine ayrı ayrı tekrar girip tek tek yerinde delilleriyle ne yapmamız teker teker incelememiz gerekir. Allah subhanahu ve teala hakkıyla iman etmeyi, hakkı hak bilip onunla amel etmeyi, batılı batıl bilip ondan sakınmayı bizlere nasip etsin. Rahmetine erdirdiği, razı olduğu kulların arasına hepimizi koysun. Subhanake, Allah'ım ve bihamdike, eşeden la ilahe illa entü estağfirüke ve tübileyle, elhamdülillahi Rabbil Sormak istediğiniz soru varsa buyurun. Evet. Haftaya inşallah inanmamız gereken esaslara diye tekrar ele alıp ilah ve bunları bize tanıtan peygamber üzerinde duracağım inşallah. Allah izin verirse. Evet, sormak istediğiniz konuyla ne alakalı mesele varsa buyurun. Ben yani, Ayetleri yalanlamak büyük giriyor gidiyor. Evet. Aynı şekilde düşünün Allah subhanahu ve teala bu zikri ben indirdim ben koruyacağım diyor. Şimdi sohbetin içinde Nuh Aleyhisselam'dan bahsettik değil mi? Ankebut suresinin 29. ayetini okursanız orada 950 sene bir peygamberlik verdiğini söylüyor Allah Azze ve Celle. Peki Nuh Aleyhisselam neyi vahyetti? Bir kitap var mı? Peki ne anlattı? İnan vahiy değil mi? Biz Nuh'a, İbrahim'e, Musa'ya, İsa'ya, Yakub'a, oğullarına vahyettik diyor mu? Diyor. Ama bize indirilen, bildirilen kitaplar kaç tane? Zebur, İncil, Tevrat, Kur'an değil mi? Peki diğer peygamberler ne anlattı? Onlar da vahiy değil mi? O zaman vahyin geliş şekillerine baktığımızda Demek ki bir yazılı gelen var. Kur'an, İncil, Zebur gibi, Tevrat gibi. Bir de ne var? Sözlü olarak gelen var. Anlatabildim mi? İkisi de vahim mi? Birine medlu, birine gayrı medlu deniyor. Yani birine sünnet, birine Kur'an gibi. Kur'an veya sünnet, kitap veya hikmet. Her ikisi de kimden? Allah'tan. Öyleyse Allah'tan gelen bir şeyin inkarı neymiş? Şey. Aynı şekilde insanı götürür. Ayağını kaymasına sebep İş i̇şte, bu zikri ben indirdim, ben koruyacağım derken hepsinin içine alıyor. Hepsinin içine alıyor. Burada yakalanması gereken bu. Sünnetin vahididir. Sünnet vahididir. İnanmak vaciptir, inkarı küfürdür. İnsan ayağını kaydırır. Ama insanın kafasına takılan, şüphe ettiği, e, anlamak istediği meseleler olmaz mı? Olur. Bunları sormakta bir beyis yok. Ama inandıktan sonra. Buna da ölçümüz ne? Mesela Kur'an'ı okursanız, Bakara suresinde İbrahim Aleyhisselam'ın e, şu cesetleri kim diriltecek diye bir sorusu var. Hiç yakaladınız mı? Bakın buradaki hemen birinci ölçüyü yakalayın. İnanmıyor musun? Ne diyor? İnanıyorum. Demek ki birisine de bir soru sorduğunda biz bu soruyu ona sorduğumuzda bu bunun cevabını vermek zorunda. Ben sünnetin vahiy olduğuna inanıyorum. Ha, tamam mesele yok istediğin soruyu sor. Ben sana inanmıyor musun diye soruyu sorduğunda sen bana ne yapamazsın? ya sen orayı geç diyemezsin inanıp inanmadığını ne yapman gerekiyor bildirmen gerekiyor ki ondan sonra ben sana cevap vereyim çünkü sen önce Pınar'ın temizliğini bir kabul etmen gerekiyor ondan sonra Allah Azze ve Celle ne diyor dört tane hayvana al, kendine alıştır ve bunları parça parça yap yer hücumlar tarafına at diyor ve sonra ismiyle kendisine çağırmasını istiyor Allah'ın ismiyle çağırınca Düşünün kan, göz, gaga, tırnak hepsi havada birleşse ne olur? inandığım ya Rabbi diyor. Allah ne diyor Azze ve Celle? Halilim, dostum ol, dostum diyor. Yani kalbi ne yapıyor? Mutmain oluyor. Onun için deli, insana idminan getirir, huzur getirir, imanı artar, yakınlık. İşte ilmin gitmesi ise insana ne kazandırır? Şüphe terettüt o da inkâra götürür. Allah iman ehlinde meylesin bizden. Başka? Tamam. Başka? Sormak isteyen? <Gülüyor> Ya Rabbi falanın yüzü suyu hürmetine derken gene Allah'tan istenmiş olmuyor mu? Zaten peygamberlerin gönderilmiş sebebi bu. Anlatabildim mi? Peygamberlerin gönderilmiş sebebi bu. Nuh Aleyhisselam'ın kavmine gönderilmesinin sebebi nedir? Onlara sakın ilahlarınızı bırakmayın derken Burada ilah demelerinin sebebi buydu. Allah bunu kabul etmiyor. Sadece ve sadece kendisine ve Bukhari'de gelen bir ifade var. O ifadede de Allah'ın yüzü suyu hürmetine diyor. Biz burada sadece bu Allah Azze ve Celle'ye kullanabiliyoruz. Başkasının falanın filanın yüzü suyu hürmetine şirk olduğunu biz dinden öğreniyoruz. Dinden öğrendiğimiz için bu böyle olmaz diyor. Yine tabii ki Allah'tan istenir ama Allah diyor ki aracısız iste. Niye kendimizi sıkıntıya sokalım? Evet. başka sorunuz yoksa ben çıkayım siz daha. Evet. Efendim. Nisa suresi 82. ayetim. Evet. hiç düşünmüyormuşsun, sizi akıllımla. Ee, eğer Allah'tan başka sır gelmiş olsaydı, onda da çok mutsuz olurlardı. Ben bu ayet anlayamıyorum. Şimdi Kur'an okumada bazı esaslar vardır. Bunlardan birinci esası Kur'an okumada Nisa suresinin 82. ayetidir. Yani Allah Azze ve Celle bize vermiş olduğu şu akıl nimetine sesleniyor. Ne diyor? Hiç düşünmüyor musunuz? Hiç akıl etmiyor musunuz? Eğer bu Kur'an, yani bu vahiy, Allah'tan gayrından gelseydi, çok çelişki olur muydu? He? Çok çelişki olurdu. Şimdi dur. Şimdi bu vahiy, herkes istediği gibi anlayabiliyor mu? Toplum öyle olmuş tefsir adı altında isteyen istediği gibi bir mana yükleyip sapabiliyor mu? Allah ne diyor? Azze ve Celle hiç düşünmüyor musunuz? Hiç akıl etmiyor musunuz? Nasıl olur ki diyor bu? Bunda ihtilaf olur. İkinci hal çaresini ne yapıyor? Bu ayeti tek başına anlamak zor işte. İhtilaf mı ettiniz? Ne yapın? Allah'a ve Resulullah'ın sünnetine götürün. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız bu sizin hakkınızda nedir? Daha hayırlıdır diyor. İşte burada akla hitap ederken seni vahye bak da düşün. Kendi kendini anlama diyor. Evet. Yani o eğer o gelen yani başka bir hitap Kur'an'dan mı bahsediyor? yani şu sahabenin belki düşmüş da hani. Buradaki ayetteki mana şu adım. Kur'anı oku, anlamaya çalış, ama ondan bir mana çıkarmaya çalışma Onu senin anlayışına bırakmamış. Yani, aleykümselam var Yok, yok. Bizim anlayışımıza ne atmamış, bırakmamış. Yani, sabeler de getirip ayetleri teşvici söylemiyorlar yani. Birbiriyle çelişiyormuş gibi, gibi Yani oradaki... Çelişmiyor işte. i̇şte çelişmiyor. Mesela buraya bir geçenlerde rahip gelmişti. Şu kapıdan girdi. Raflara bakıyor. Bir yerden de beni süzüyor. Geldi yanıma kadar. Dedi size dedi birkaç soru sorabilir miyim? Tabi buyurun sorun dedim. Siz dedi Muhammed kardeşim dininden misiniz? Dedi. <gülüyor> He ondanım dedim. Yani dedi İsa'da kardeş, Musa'da kardeş, Muhammed'de kardeş de dedi, ondan diyorum dedi. He dedim ben de ondan. Siz dedi İncil'i kabul ediyor musunuz? Tabi kabul ediyorum. Ben gavur muyum dedi. Peki Tevrat'ı kabul ediyor musunuz? Tabi kabul ediyorum. Ben gavur muyum? Hemen oturdu. Beni kendi cinsinden zannetti herhalde. Ondan sonra Açtı Tarakhoç Yiğit'in mealini çıkarttı cebinde. Öyle güzel çizmiş ki durdurun onları diyor. Hesaba çekeceğim. Bir ayeti kerimede de diyor ki onları hesaba çekmeyeceğim diyor. Bak diyor siz diyor Müslümanlar diyor bizim İncil'in tahrif olduğunu söylüyorsunuz. Birbirine hep zıt şeyler olduğunu söylüyorsunuz. Sizinkiler hep bunlar gibi şeylerle dolu diyor. Getir bakayım bir de ben okuyayım dedim. Sen bunu güzel okuyamayın. Yani. Bir de ben sana anlatayım. Ondan sonra aramız bozuldu. Ve hemen kaçtı gitti. E, bu tür Kur'an'ın içinde birbirine zıt olduğunu ve Kur'an'ın tahrif olduğunu söyleyen birçok insanlar var. Peki, Kur'an bizim avukatlığımıza ihtiyacı olan bir kitap mı? Ne diyor? İnginiz cinliniz, inananız küfredeniz, hepiniz bir araya gelin. Eğer şüphedeyseniz bunun gibi bir ayet bir sure getirin diyor mu meydan okuma var mı var ama birileri bize yaklaştığında cehaletimizden faydalanarak yaklaşıyorlar eğer bizler şu Allah'ın bize emrini yani oku emrini ihlal etmişsek şeytan bizimle top oynar gibi oynayacak mı çok rahat oynayacak Allah bizleri mağfiret etsin Allah cehaletimizi okuyarak gidermeyi ve verdiği ilim fıkıyla nasiplenmeyi nasip etsin. Yani Allah kimi severse dinde fakih kılar diyor ya, inanın o belki de bir inanıyorum diyen insandan, Müslümandan çok çok daha fazla okumuş ama art niyetle okuması o kitabın ona hiçbir faydasını ne yapmamış? Sağlamamış. Allah muhafır etsin. Arkadaşım birisi özelden soru soruyor. Kendini hoca diyen bir kişi Annemi benim için cennetine koy Allahım diyen şirkte midir? Annemi benim için cennetine koy. Değil. İbrahim Aleyhisselam e, nasıl ki babası için dua ediyor? E, ya Rabbi beni mahcup etme diyor. Biliyorsunuz her peygamberin, her peygamberin bir duası vardır, bir isteme vardır. E, bu şirke girmez. Sen istersin. Ama burada ölçüler var. Ölçüler nedir? İbrahim babası için dua etti mi? Etti. Allah her peygamberin duasını kabul ediyor mu? Ediyor. Şimdi buradan dikkat edilecek nokta şu. Ee, İbrahim'in gözüne, İbrahim Aleyhisselam'ın gözüne babasını bir sırtlan şeklinde gösteriyor mu? İbrahim tiksiniyor yüz çeviriyor hemen zebanilerde babasını alıp ne yapıyor cehenneme koyuyor Allah azze ve celle ne diyor ben cennete müşriklerin girmesini ne yaptım haram kıldım hem İbrahim'i mahcup etmiyor hem de ahdine ne yapmıyor ters düşmüyor burada bizim dikkat etmemiz gereken şu kardeşlerim müşrik olarak öldükleri belli olduktan sonra ne bir peygambere ne de müminlere, onlara tövbe istifada bulunma ve cenneti isteme yakışık alacak şey nedir? Değil. Bu ayete dikkat etmemiz gerekiyor. Bunu anlatabildim mi kardeş? Özelden soran kardeşe diyeyim. Müşrik olarak öldüğü belli olduktan sonra ama müşrik değilse iman üzerine zahiren öldüğü belli olan birisi için elbette cennet istenir. Elbette Allah'ın cemali istenir. Elbette Rabb'ımın mağfireti istenir. Allah haktan, hayırdan bizleri ayırmasın. Bunda bir şey yok. Evet. Başka soru soran var mı? Ondan bir de, e, yapılırken, halk arasında işte şöyle yapın böyle yapılmalı falan diye söylemiyorlar ama nasıl? İşte kadınlar girsinler diye Şimdi kabir ziyareti Aslında Galaxy soru herhalde yukarıda. İnşallah onu müsait bir zamanda anlatayım. Hakikaten güzel bir soru. Burada bir kardeşin bir sorusu var. Haber ziyaret ediyor. Şimdi Müslümanın Müslüman üzerinde altı tane hakkı vardır kardeşlerim. Bunlardan birisi nedir? Öldükten sonra yani veyahut ölüm sekareti haline düştüğünde. Ona ne yapma? Gidip La İlahe illallahı telkin etme. Öldüğünde de cenazesini teşkil etme. Eğer yıkayacak kabiliyetteyse ise yıkama, kefenleme, cenaze namazını kılma, kabre götürme, kabre defin etme. Ve onun arkasından ihmal etmeme, dua etme. Öyle mi? Çünkü kişi öldükten sonra üç şey müstesna, amel defteri ne yapar? Kapanır diyor. Aleyküm selamlar aleyküm e, bu nedir? Sadakayı cariye, vakıf ve hayırlı bir evlat diyor. Ve mü, biz diyor inanan kabre günah yüküyle girer elini kolunu kabirden sallayarak gider diyor. Bu nedir? Geride kalan müslümanlar diyor onu unutmaz, onun arkasından sürekli dua eder ve Allah onu ne yapar? Affeder diyor. Kişinin Kadra konduktan sonra. Şimdi burada bir şey var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam daha önce insanların kabir ziyaretini yasaklıyor mu? Hı. Yasaklıyor. Neden? Hiç düşündünüz mü? Hı. Çünkü insanlar ta kabirlere kadar giderek Allah'a şirkler Hı. koştular mı? Önlerden yardım beklediler mi? Diriyi unuttular mı? Buna binaen Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu o Resulü yasaklamıştı. Daha sonra ne diyor? Kabirleri çokça ziyaret edin onlar size ne yapar? Ahiret hatırlatır diyor. Bu kayıt geliyor mu? Ama burada bir nokta geliyor. Kabirleri ziyaret etmeyi alışkanlık haline getiren yaka paça yırtan ve e, ağıtlar yakan kadınlara da ne yapılıyor? lanet ediliyor mu? buradaki sadece sebep bu yani bir kadının kabre gitmesi kabri ziyaret etmesi haram olan işlerden değil ama alışkanlık haline getirmesi dinde nehyedilmiş ve lanet sebeplerinden onun dışında ölüye Kur'an okunur mu? Ee, Kur'an'ın iniş sebebi bellidir kardeşlerim Allah subhanahu ve teala bunu bir hayat düzeni için indirmiştir ve bizlerin uyması gereken esaslardır. Ölü için bunun bir faydası yoktur. Asıl gaye yerinden oynatılırsa bu sefer ne oluyor? Kur'an canım, tabi. Yani okunması gerekir. E i̇çindeki anlaşılmaktansa ölüyü okumak daha hayırlı oluyor. Veya bir duvara asma veya bir kızın çeyizine koyup gönderme veyahut kadınların işleme yaparak ona kılıf yapması nedir? Bu hallere getirilmiş. Yoksa onlara yapacağımız sadece duadır. Başka bir şey değil. Evet. Başka? Evet. Her iki şekilde de insana fayda verir. Çünkü Kur'an şifadır. İster Arapça okuyun ister meal olarak okuyun Kur'an inananlar için şifadır yolunu şaşıranlar için yol göstericisidir, bir rehberdir. Kur'an her halükarda okunur anlamadan. Ee, anlamadan bile olsa Arapça kıraat olarak okuduğunuzda bazen gözlerinizin yaşardığını hisseder misiniz içinizin titrediğini bazen sevinç duyduğunu anlamasanız bile ruhunuz bir şekilde etkilenir bunun bu şekilde terennim etmesi bize emredilmiştir Kıraat edilecek anlamasak bile. Ama anlasak ondan bütün meslek çok çok daha hayırlı olur tabii. Tabi. Allah'tan en çok kim korkar? Alimler korkar diyor. Buna dikkat etmek gerekir. Okumak gerekir. Ama anladığın dilde meal olarak diyorsanız ne kadar okursa insanın imanını da gayreti de o kadar artar. Ee, Ebu Davut'un 1139 no olur rivayetini okursanız şu an hatırladığım hak yolcusu e, bir bayram günü diyor zannedersem yağışlı bir günde kalabalık biz diyor falanın büyük bir ahırı vardı e, orada toplanırdık toplandık Ömer'in diyor sesi gür olduğu için diyor Allah Resulü diyor Ömer'i bize gönderdi o kapının ağzından durdu peygamber aleyhisselamın yapmış olduğu hutbeyi bize aynen irad etti ve bunun içinde biz kadınlara diyor cenaze namazı kılmamamızı cuma namazının bizlere farz olmadığını da bildirdi diyor yani farz değil farz değil yasakta değil bunu bu baktan almanız gerekiyor bilmiyorum anlatabildim mi yani Haram değil Cuma namazı. Fakat üzerinize olan bir yükümlü, yükümlülük olan ibadetlerden değil. Hocam geçen kabir ziyareti yaptım. Hiç tanımadığım bir kabirin üstü başörtüsüne benzer bezler vardı. Ben de çıkardım bana kızıp geri taktırdılar. O bekar bir erkeğin mezarı sana ne dedim <gülüyor> Allah hayırdan ayırmasın kardeşim. Ee, Rabbim rahmetini, bereketini üzerimizden eksiltmesin. İyi canına kıymamışlar. <gülüyor> Aleyküm selamlar Allah'ım. İyi canına kıymamışlar. Hakikaten bir bezden, bir eşyadan bir şeyler istiyorlar ama e, bir oladan istemiyor. Estağfurullah Mecmi sen devam et. Hmm, Kalaksi yazıların zannedersen bizim Musa'yı andırıyor ama e, inşallah o değilsindir. E, ile gelen bir ifadede onu okuyordum. Allah diyor peygamberlerin etini yemeyi toprağa haram kılmıştır diyor toprak peygamberlerin etini yemez ben sizin diyor bana yapmış olduğunuz diyor tövbe istifari duyarım diyor Allah diyor bir melek halk eder o melek onların hepsini yazar ve bana getirir diyor bu tipte almak gerekir dua istiğfar peygambere değil peygamberin yanında değil direk ölmez ve diri olandan istenir. Her ne kadar naslar olsa da bize sadece peygamber hakkında, Ali ve vesselam hakkında salatü selam deme ve ismi anıldığında bunu zikretmediğimizde ise bize eee beddua babu vardır. Sadece bu babdır. Yoksa onların e, kabirlerinde olması bedenlerini toprağın yememesi onlardan bir şey istenecek manasına gelmez. <gülüyor> Bilmem anlatabildim mi? Başka soru herhalde yoktu değil mi? Şey değil mi? Tabii. Bu İdnice Fırsı'nın Fakir sonrası ile ilgili var? okumuş <gülüyor> bir şey var hadisler, zayıf sayılmış ama ben zayıf sayılmasını kovurumuşum da. Caberinden bulursan diğer dediğimiz. Ömer adaları, Allah'ın zamanıdır. Şey alemlerden bahsediyorsun, yani hayvanlar alemlerinden. Şekirgelen azalmasından dolayı Ömer adaları. Onlar da büyümmettidir. Evet, Atlar gönderir ve şeker bir avuç şeker gibi sadece. Evet. İlk helak olacak, onlar Onlar helak olunca diğerleri iki helal evet. olmuş boncuk küsürlü, peş, peş peşe gelir birbirleri. Bu hadis söyledi, sayı, ben yerine dinledim. E, e, e, e, e, e, e sebebine bakmadım ama e, ben de okudum i̇bn Kesir'de bilmiyorum e, manin sahih olarak gelen yerler olduğu için ben onu orada zikrettim şimdi hadis usulünde bir hadisin zayıflığıyla alakalı gelen rivayet zincirine bakılır oradaki ravilerden birinde veya birkaçında bir şeyler varsa ona göre de bazı isimler alır ona bir bakayım inşallah ulaşabilirsen evet. inşallah. Bir daha önce de sormuştum da yani de bilirse, belki bizim için de olur çünkü de nedenini dedim da, şimdiden, da, bundan, ama da geliyor, Bakayım biliyorum rivayeti biliyorum. İnşallah hayır olur. Evet. Oldu kardeşler ben mikrofonu bırakıyorum. Evet. İnşallah daha sonra müsait olduğunda girerim. Müsait olan arkadaş alsın. Hepinize selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekat. La ve Allah'a Bugünkü sohbetin konusu inşallah el yani Allah için zut güzel İslam'ın en temel meselelerinden ve la ilahe illallahın olmazsa olmazlarından olan bir meseledir. Böyle olması hasebiyle bu kelimenin lugattaki, toplumdaki ve ışıklattaki manalarını çok çok iyi bilmemiz gerekir ki Allah indinde birine dostluk yaptığımızda veya Allah indinde birine düşmanlık yaptığımızda bilerek, isteyerek yapmamız mümkün olsun. Eğer bu kavramı karıştırırsa kime dost, kime düşman olduğumuzu anlayamaz bir hale geliriz.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 قِيِّمَ الَّذِينَ زِرَبَتَ شَدِيدًا مِلَّدٌهُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَا كَتَيْنَ فِيهِ أَبَدًا وَيُنْذِرُ الَّذِينَ قَالُوا تَخَذَ اللَّهُ وَنَذَى ما لهم به من علم ولا لأباء آئه كلمة